Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları yerle bir etmiştir. İnkar edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır.